Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Yine bir kutlu mekke medine yolculuğunun ardından geçiyorum mikrofonun başına. Her gittiğimde, aynı dağ taşa temaşe ettiğim varsayılsa da, aslında gözümün önünde canlanan farklı bir tablo. Nefsimde özümsemeye çalıştığım, zihnimde canlandırmaya, ruhumda hissetmeye ve dilim döndüğü kadar size aktarabilmeye çalıştığım portrelerle canlanıveriyor işte. O kutlu portreler canlanırken gözümün önünde, Yürüyüşte sağ ve solda bulunanlara karşı çok alakadar olduğumuzu fark ediveriyorum bazen. Kalkıp yürümemiz gerektiği yerde bekleyip yürüyenlerin çıkmasını beklediğimizi görüyorum bazen. Yemen'in Karan köyündeki bir üveys olmayı hedeflemek varken sanahiyetinin içerisindeki bir şahıs, bir gayip olmayı tercih ettiğimizi görüyorum bazen. Ya da, onu bunu eleştirmekten, kendi öz eleştirimizi yapmaya fırsat bulamayışımızı, eleştirmenliği kendimize meslek edinmemizden sebep, kendi yol haritamızı çizmeye fırsat bulamayışımızı gözlemliyorum. O tarihi coğrafyada, o kutlu iklimde, Dalıp gittiğim zamanlarda dağlara, taşlara ve ovalara. Ukas Panayır'ı meşhur bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Bulunduğu bölgenin her ne kadar güncel olarak bir tarihi mirası kalmamış olsa da, konumunu görüp gözlemlemekte, o anı haleti ruhiye ile, kalben midrabıta ile karşımıza döküyor. Ukas panayırı deyince, peygamber dönemindeki büyük fuarlardan biri aklınıza geliyor değil mi? Peki o fuar içerisinde, meydana çıkmış bir yiğit, dikkatinize gelmiyor mu? Mesela Ukas panayırı deyince, benim aklıma hep Kus bin Said'e gelir. resûl Aleyhisselam'ın bile kendinin konuşmasını dinlediği ama ahir zaman peygamberinin konuşmasını dinlediğini bilmeden konuşan bir zat, bir adam, bir er, sağına soluna bakıp adam aramamış, yolunu, yönünü çizmiş, Allah'a yönelmiş, yapabileceğim neyse, işte ben buyum, Allah katında ederim neyse, kıymetim de odur deyip meydana çıkan bir adam Kusbin Saide. Sevgili dostlar, Muammerun denilen uzun ömürlü insanlar arasında yer aldığı ve 83 yaşında 600 yılı civarında vefat ettiği belirtileri Kusbin Saide'nin Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberlikten önce katıldığı fuarlardan biridir. Ukas panarı, panayırı ve fuarı. Burada ticaretin yanı sıra edebi konuşmalar yapılır. Şairler, bütün kabiliyetlerini ortaya koyarak şiirler okurlardı. Ünlü hatipler, yetiştiren İyad kabilesine mensup Kus bin Ksaide, Arap yarımadasında putlara tapmayan, ve Hz. İbrahim'den kalan İslam dininin tevhid akidesine bağlı hanifler diye tabir ettiğimiz sınıflar arasında yer alıyordu. Aynı zamanda doktor ve kahin birisi, hitabet ve şiirleriyle meşhur. Konuşma sırasında yüksek bir yere çıkmak, kılıç veya asaya dayamak gibi adetleri onun başlattığı ileri sürülür o ukazdaki meşhur hitabesinde tek başına tevhid inancına vurgu yapmış ve Resulullah aleyhissalatü vesselam da onun bu konuşmasını dinlemişti. Ama ne kuz konuşmasını dinleyenler içerisinde ahir zaman peygamberi, son peygamber Muhammed aleyhisselamın olduğunun farkındaydı. Ne de Resulullah aleyhisselam orada dem vurulan tevhid akidesinin muhteşem savunucusu olacağını o anda biliyordu. Allah buluşturmuş, ruhuna nakşettirmiş, karşılıklı, temelinde böyle bir öğreti ilika etmiş. İslam döneminde, Carud bin Abdullah başkanlığında, Medine'ye gelen İyad kabilesi heyetine, Resulullah aleyhisselam, Kuz bin Saide'yi sorunca, Kendisine onun vefat ettiği söylenmişti. Resulullah aleyhisselam, tevhid inancına vurgu yaptığı için çok beğendiği bu konuşmayı hatırlatmış, ancak ezberlemediğini söylemişti. Bunun üzerine orada bulunan ve kendisi de Kus bin Saide'yi, o fuarda dinlemiş olan Hazreti Ebu Bekir, hutbeyi ezber okumuştu. Kus bin Saide'nin bu veciz konuşması, Elimize ulaşan rivayet kültüründe ve metinlerde şu şekilde. Bir adamı hayal edin, o adamın yanında olduğunuzu, karşısında olduğunuzu ya da biraz iman ile cesaretlenip o adam olduğunuzu düşünün. Putperestliğin ve küfrün merkezi Mekke'de, bir panayırın içerisinde, hiç kimseye takmadan, edebi ve sanat vurgularıyla hakikati ishar ettiğinizi ve o anda tek başınıza yalnız olduğunuzu hayal edin. Karşınızdaki yüzlere ve binlere uymayan bir inanç ile dikleşmeden dik durduğunuzu hayal edin. Ve şimdi imkan dahilinde kapatın gözlerinizi ve hayal edin o kaspanayrını. Belki sağınızdaki Muhammed Aleyhisselam, belki karşınızdaki Kusbin Saide. Ve siz oradasınız. Panayır'ın ortasında bir ses yükseliyor. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz. Dinlediklerinizi anlayınız. Ve ondan faydalanınız, ders alınız. Gerçek şudur ki, yaşayan ölür. Ölen yok olur. Olacak olur. Yağmur yağar. Otlar biter. Çocuklar doğar. Annelerinin babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Olayların ardı arkası kesilmez. Birbirini takip eder. Kulak veriniz. Dikkat ediniz. Gökte Haber var. Yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü, bir sarayın döşemesi. Gökyüzü bir yüksek tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba, Vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada bırakılıp uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın bir dini vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki onun gelmesi pek yakındır. Gölgesi üzerinize gelmiştir. Ne mutlu o kimseye ki, Ne mutlu o kimseye ki, Ona inanıp doğru yolu bulur. Ne yazık o talihsize ki, Ona karşı gelip isyan eder. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ömürleri gafletle geçenlere yazıklar olsun. Ömürleri gafletle geçenlere. Ey insanlar! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani süslü köşkler ve taştan evler yapan Ad ve Semud kavmi? Hani dünya varlığına aldanıp da kavmine, Ben sizin en büyük Rabbinizim diyen firavunlar, nemrutlar. Onlar sizden daha zengin ve daha güçlü değiller miydi? Bu toprak onları değirmeninde öğütüp toz etti, yok etti kemikleri bile çürüyüp dağıldı, evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şerlendiriyor. Sakın onlar gibi etmeyin, onların yolundan gitmeyin, her şey geçicidir. Kalıcı olan ancak Allah'tır ki birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Tapılacak ancak odur. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Evvel gelip geçenlerden, bizim ibret alacağımız şey çoktur. Ölüm ırmağının girecek yerleri var. Ölüm ırmağının, Girecek yerleri var ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük, genç, yaşlı herkes göçüp gidiyor. Giden geri dönmüyor. İyice anladım ki herkese olan bana da olacaktır. Resûlullah aleyhissalâtu vesselam tekrar dinlediği bu hutbeyi tasvip etmiş ve Kus bin saide hakkında Allah Kus'a rahmet eylesin. Kıyamet gününde O'nun ayrı bir ümmet olarak diriltileceğini umarım demiştir. ahlâk muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir resul olan Kıymetli açımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'nin sokaklarında, şehir içinde ve badiyesinde, Mekke-i Mükerreme'nin merkezinde, Kâbe-i Muazzama'nın çevresindeki her adımımızda, hayatının tablolarıyla bize örnekliğini gerçekleştiriyor. Evrensel değerleriyle peygamberlik silsilesinin son kutlu numunesi, Kur'an'ın üsvetün hasenesi, rahmeten el alemini, le'ala hulukun azim denildiği kutlu ahlak ölçüsü, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan Allah Resulünü, hayatımıza alma ve anlama endişesini, başkalarını eleştirip kusur bulma heyezanının önüne almamız icap ediyor. İslam ahkamını, hükümlerini, Eymi-ül Müçtehid'in içtihat tartışmalarını belli bir yere bırakacak olursak, hayatımızın her alanında noksanlığını ve sıkıntılarını hissettiğimiz imani konulardaki sarsılmışlığımızı, ahlaki anlamdaki yozlaşmalarımızı Resulullah Aleyhisselam'ın mürşidliğinde, rehberliğinde, önderliğinde tasihye etmeye ihtiyacımız var. Bunu yaptığımız takdirde ahir zaman sahabeliği kavramını konuşabilir, Birçok sloganik kelime ile ruhumuzu canlandırabilir, dikleşmeden dik durarak zamanımızı Nebi Bekri, Ömeri, Osman ailesi, Hasan'ı, Hüseyini, Ayşe'si, Fatıma'sı, Ümmü Maresi, Rumeyse'si, Mariye'si, Hayrunisa'sı olabiliriz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Hatice ile yaptığı evlilik yuvalarımızı kurarken kendimizde planlayacağımız planlama anlamında da büyük bir ibrettir. Hz. Hatice, Kureyş'in ileri gelenlerinden Hüvelid bin Esed'in kızı, soyu dedelerinden Kusay'da Resulullah aleyhisselamın nesebiyle birleşiyor. Babası Hüvelid-Ficar savaşından önce ölmüş. Annesi Fatıma bin Zaide ya da Zeyd, bu kanaldan soyu da Lüey bin Galib'de Resulullah aleyhisselamın soyuyla birleşiyor. Peygamber aleyhisselamdan önce iki defa evlilik yapmış olan Hazreti Hatice soylu, güzel ve zengin bir hanım. O ilk evliliğini Ebu Hale Hint bin Nebbaş bin Zürare-i Temimi ile yapmış ve bu evlilikten peygamberin şemaline dair rivayetleriyle tanınan ve onun terbiyesinde yetişen Hint oğlu, Hint adlı oğlu doğmuştu. Ebu Hale'nin ölümünden sonra Atik Üteyk bin Abit Ez, el Mahzumi ile evlenmiş. Bu evlilikten Hind adlı bir kızı dünyaya gelmiş. Hazreti Hatice II. Eşinin ölümünden sonra Kureyş'in ileri gelenlerinden evlilik teklifleri almakla birlikte olumlu cevap vermemekte. Güvenilir bulduğu kimselerle ticaret yaparak yaşamını sürdürmekteydi. İffeti ve güzel ahlakı sebebiyle. Tahir'e, ticaretle meşguliyeti dolayısıyla da tacire diye anılmakta. Mekke'nin tanınmış zenginlerinden olan Hatice annemiz, kervanlarının başında bulunamıyor, onları ücretle tuttuğu şahısların idaresinde gönderiyormuş. Hz. Hatice, bu sıralarda bir tavsiye üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak tanınan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ortaklık anlaşması yaptı ve başkalarına verdiği ücretten daha fazlasını kendisine vereceğini belirtip kölesi meysere ile birlikte ticaret kervanını Suriye'ye götürmesini istedi. O sırada 25 yaşında olan peygamberimiz Hz. Hatice'nin kölesi meysere ile birlikte kervanı Suriye'ye götürdü ve bu ticari seyahatinden oldukça karlı bir şekilde döndü. Öyle ki Hz. Hatice'nin bu kervandan kazancı, normal kazancının iki katı olmuştu. Bu sonuçtan büyük memnuniyet duyan Hz. Hatice, Peygamberimizin hissesini de iki katı ödedi ve onun dürüst ve doğru sözlü olduğunu da bizzat görmüş oldu. Öte yandan bu seyahat esnasında Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı yakından tanıma imkanı bulmuş olan meysere, onda gördüğü beceriklilik, dürüstlük, güvenirlilik, Temizlik, bolluk ve bereketi Hatice'ye büyük bir hayranlık içerisinde anlatmakla bitiremiyordu. Meyser'in Peygamberimizin ahlakı ve davranışları hakkında hayranlık uyandıran övgü dolu sözleri <gülüyor> Dinleyen Hazreti Hatice, ona daha çok güven duydu ve bu takdir hisleri gün geçtikçe arttı. Hazreti Peygamber aleyhisselam ahlak ve kişiliği yanında fiziki özellikleri itibariyle de dikkatini çekmekteydi. Hz. Hatice bir süre sonra Resulullah aleyhisselam hakkında hissettiklerini Nefise binti Umeyye Münye ile paylaştı ve ondan uygun bir şekilde kimseye belli etmeden Hz. Muhammed aleyhisselam ile görüşüp bu husustaki fikrini yoklamasını istedi. Hz. Hatice'nin peygamberimize evlilik teklifini bizzat kendisinin yaptığına dair rivayetlerde bulunmakla birlikte, onun nefise vasıtasıyla edindiği olumlu izinimden sonra böyle bir teklifte bulunduğunu düşünmek de mümkündür. Bir süre sonra nefise, Hz. Muhammed aleyhisselamla samimi bir biçimde konuşma fırsatı yakaladı ve ona, Artık yaşça olgunlaştın. İyi bir aileye mensupsun ve sahip olduğun mükemmel şahsiyette herkesin malumudur. O halde niçin evlenmiyorsun? Muhakkak ki sen istersen kolaylıkla münasip bir eş bulabilirsin dedi. Peygamberimiz buna karşılık olarak, müstakil bir yuva kurup ailesini geçindirmek için yeterli imkanlara henüz sahip olmadığını belirtti. Nefise, ''Şayet sen zengin, zengin olduğu kadar da güzel ve aynı zamanda makbul bir aileden kız bulursan cevabı ne olur?'' diye sordu. Hz. Muhammed aleyhisselam biraz da şaşkın bakışlarla, ''Böyle birisi kim olabilir ki?'' deyince, Nefise artık isim telaffuz etme vaktinin geldiğini düşündü ve ''Böyle birisi var, Hatice'' diye cevapladı. Hz. Muhammed aleyhisselam, onun bunu kabul etmesi imkansız. Mekke'nin bütün zenginleri ona talip oldular. Ama o reddetti deyince, Nefise şöyle dedi, şayet sen benim teklifimi kabul ediyorsan, gerisini bana bırak. Ben ortak bir dostumuza bu konuyu açacağım. Beklemediği bir durumla karşılaşan Hz. Muhammed, Biraz düşündükten sonra teklifi kabul etmişti. Nefise gidip durumu Hatice'ye anlattı. Hz. Muhammed'in aleyhisselam, olumlu cevabı üzerine Hatice'nin onunla görüştüğü ve şöyle dediği rivayet edilir. Sen benim akrabam olduğun için, ayrıca insanlar arasındaki şerefin, ahlakın, güvenilirliğin ve dürüstlüğünden dolayı Seninle evlenmeyi tercih ettim. Resulullah aleyhisselam evlilik konusunu amcalarıyla da istişare etti. Ebu Talip ve diğer amcaları babası vefat etmiş olduğu için Hatice'yi amcası Amr bin Esetten istediler. Adet olduğu üzere Ebu Talip ayağa kalkıp bir konuşma yaptı ve yeğeninin üstün özelliklerini sıralayarak ona eş olmak üzere Hatice'yi istediklerini belirtti. Kız tarafı adına Amır bin Esed ve Varaka bin Nevhel de birer konuşma yaparak Hatice'nin özelliklerine vurgu yaptılar ve bu evliliğe onay verdiklerini ifade ettiler. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Hatice mehir olarak 20 deve verdi. Mehirin 480 veya 500 dirhem olduğu da kaydedilir. Ailelerin anlaşması üzerine düğün yapıldı. Develer kesildi, ziyafet verildi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ebu Talib'in evinden Hatice'nin evine taşındı. Böylece mutlu yuva kurulmuş oldu. Bu sırada Peygamber Aleyhisselam'ın 25, Hazreti Hatice'nin de 40 veya 28 yaşında olduğu kaydedilir. Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice ile evliliğinden iki erkek ve dört kız çocukları dünyaya geldi. Mutlu yuvanın mutlu evlatları Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, kız çocukları da Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma'dır. Resulullah aleyhisselamın Tayyip ve Tahir adlı çocuklarından da bahsedilir. Bunlar bazen iki ayrı çocuk olarak zikredilirken, bazı kaynaklarda Abdullah'ın adları olduğu da nakledilir. Resulullah aleyhisselamın Hazreti Hatice'den olan çocukları, Peygamberlikten önce dünyaya gelmişti. Abdullah'ın İslam döneminde dünyaya geldiği de rivayet edilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hz. Hatice ile evliliğinden olan bütün çocuklarına halası Safiye binti Abdülmuttalib'in azatlı cariyesi Ümmü Rafi Selma ebelik yapmış. Resulullah Aleyhisselam Akika kurbanı olarak erkek çocukları için ikişer, kız çocukları için de birer koyun kesmiş. Cahiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesi, üzüntü ve utançla karşılaştığından, karşılaşıldığından, akika kurbanı sadece erkek çocuklar için kesilmekteydi. Peygamber Efendimiz böyle bir anlayış ve geleneğin hakim olduğu toplumda, kız çocukları için de akika kurbanı keserek, bu ayrımı ortadan kaldırmayı hedeflemişti. Peygamberimiz aleyhisselam, İlk çocuğu Kasım olduğu için geleneğe uyularak Ebul Kasım künyesiyle anılmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın erkek çocukları Kasım ve Abdullah küçük yaşta vefat etmiş, kızları peygamberlik dönemine ulaşıp Müslüman olmuş ve Medine'ye hicret etmişlerdi. Kasım'ın nübüvvetten sonra vefat ettiğini kabul edenler de var. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Fatıma'dan başka bütün çocukları, kendisinden önce vefat etmişti. Doğruları tek görünce yaşayan kutlu safi peygamber, vahiy öncesindeki temizliği Vahi ile taçlanmış olan seçkin elçi, miladi 605 yılında, Resulü aleyhisselam 35 yaşlarındayken, Kureyşliler Kabe'yi tamire karar veriyorlar. Alın işte, gözünüzde canlansın Kabe. Satır satır, sadır sadır hatıralar canlansın. Kabe muazzamanın etrafında gözlerinizi gezdirirken. İnsan arzu edince yetişip kakışanları görebilir. Hacer-i Esved'in etrafında izdahanları görür. Arzu ederse, Asır asır aşar, binlerce yıl aşar, yüzbinlerce yıl aşar, dalar, dalar dalar. Kureyşliler Kâbe'yi tamire karar verdiler. Çünkü Kâbe yangın ve sel baskınına maruz kalmış ve zarar görmüştü. O zamanlar Kâbe fazla yüksek değildi ve üzerinde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar içeri girebilirdi. Nitekim bir süre önce mabede hediye edilen değerli eşya ve paralardan oluşan hazineden bir miktar çalınmıştı. Kabe tamir edilecekti ancak malzemeye ihtiyaç vardı. O sırada bir Bizans gemisinin cidde yakınlarındaki Şuaybe limanında karaya oturduğu haberi Mekke'ye ulaştı. Gemi Habeşistan'daki bir kilise tamirinde kullanılmak üzere mermer, kereste ve demir yüklü olup Bizans İmparatorunun emriyle Mısır'dan gönderilmişti. Velid bin Mughire ve arkadaşları Şuaybe'ye giderek geminin kerestelerini satın aldıkları gibi gemide bulunan marangoz ve inşaat ustası Bakum el de Kabe'nin tamiri için Mekke'ye davet ettiler. Bütün Kureyş kabileleri aralarında kuruha çekerek tamir için iş bölümü yaptı. Herkes malzeme teminine yardımcı olacak ve belirli bir miktar katılma payı ödeyecekti. Peygamber aleyhisselamın babası tarafından dayısı sayılan Ebu Vehb bin Amr veya Velid bin Mughire, inşaata katkıda bulunacak olanlara şöyle seslendi. ''Ey Kureyşliler!'' Kâbe için vereceğiniz para temiz ve helal kazanç olsun. Buraya haram sokmayın. Fuhuş veya faizden elde edilen veya zulüm ve haksızlıkla başkasından alınan hiçbir şeyi buraya bulaştırmayın. Sonunda inşaata başlandı. Öncelikle tüm duvarlar yıkıldı ve Hz. İbrahim'in attığı temellere kadar inildi. Kureyşliler yeni taşlar toplayıp bu temel üzerine bina etmeye başladılar. Peygamber aleyhisselam da bu tamire katıldı ve amcası Abbas'la birlikte taş taşayıp yardımcı oldu. Kureyşliler binanın yüksekliğini 9 arşından 18 arşına çıkardılar. Ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı daha küçük tuttular. İnşaat sırasında yarım daire şeklindeki bir yeri Kabe dışında bıraktılar. Burasını göğüs hizasına gelen ve Hatim adı verilen bir duvarla çevirip Kabe'den olduğu anlaşılsın diye taşla döşediler. Kabe'den sayıldığı halde ondan ayrı bırakıldığı için de Hicr veya Hicri İsmail adını verdiler. Kabe'nin üstünü örttüler. Kapısının eşiğini de Eskisine göre daha yüksekte tuttular. Nihayet Kabe yeniden inşa edildi. Ancak hacer Esved'in yerine yerleştirilmesi hususunda anlaşmazlık çıktı. Çünkü bu şerefli görevi hiçbir kabile başkasına bırakmak istemiyordu. Tartışma birkaç gün devam etti. Hatta bu yüzden savaşmayı bile göze alanlar oldu. Nihayet, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Ümeyye bin Muğire, benim şeybe kapısından Kabe'ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını teklif etti. Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başladılar. Kapıdan Hazreti Muhammed'in girdiğini görünce, Orada bulunanlar işte, işte el emin, işte en güvenilir, işte Muhammed geldi diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Ve bugün bizi gören kaç kişi hakkımızda doğruluğumuzu, sadakatimizi, ahlakımızı, insani değerlerimizi, dürüstlüğümüzü, namusluluğumuzu, Hakkaniyetliğimizi dile getirip bunu haykırabiliyor diye peygamberin unutulmuş bir sünnetini böylece ön plana koyup bir parantezde açmış olayım. Tebliğini yaptık da ya Resul temsiliyetini unuttuk. Diyelim ve devam edelim. İşte el emin. İşte Muhammed geldi diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bir örtü getirterek Hacerül Esved'i onun üzerine koydu. Bütün kabile reislerinin iştirakı ile örtüyü kaldırdı. Konulacağı hizaya gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu. Resulü Aleyhisselam'ın hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelelerini konu alan ve bu alanda nam salmış eserleri yayılan Değerleri, kitapları, makarileri, konferansları, sempozyumları takip etmemiz çok önemli kardeşlerim. Kâbe'nin tamiri ve Hacerül Esved'in yerine konulmasından sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah hakkında düşünmeye ona nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği fark edilmekteydi. Mekkelilerin ve daha birçok Arap kabilelerinin putlarına hiç ilgi göstermeyen Hz. Muhammed Aleyhisselam, aklı ve hisleriyle putlara tapmanın faydasızlığı sonucuna ulaşmıştı. Belki de tek tanrı inancına dayalı, Hz. İbrahim'in dini üzere olmaya çalışan az sayıdaki hanifler gibi düşünüyordu. Ancak, neyi ve nasıl yapacağını bilmemenin ızdırabını yaşarken, inzivaya çekilmekten hoşlanmaya başladı. Ve birkaç yıl öncesinden itibaren, her Ramazan ayında, dedesi Abdülmuttalif ve diğer bazı Kureyşlilerin yaptığı gibi, Nur Dağı'nın tepesindeki, Hira mağarasında münzevi bir hayat yaşamaya başladı. Yiyeceği tükenince şehre iniyor. Fakirlere yardımda bulunuyor. Açları doyuruyor. Kimsesizleri koruyor, kolluyor. Gülen yüzünü, tatlı sözünü, tanıdık, tanımadık, hiç kimseden esirgemeden gönül alıyordu. Ruhları yıkıyordu gönülleri inşa ediyordu. Bölüşüyordu, paylaşıyordu. Ahlakı muhteşem bir kuldu ya. Kâbe'yi tavaf ediyor ve evden yiyecek alarak tekrar mağaraya dönüyordu. Zaman zaman hanımı Hatice'yi de yanına alıyordu. Hazreti Ayşe'nin belirttiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam bu dönemde bir ara Sadık rüyalar yani doğru rüyalar görmeye başlamış. 6 ay devam eden bu süreçte gördüğü rüyalar aynen çıkmış. Kaynaklarda ayrıca Resulü aleyhisselamın bu dönemde kendisini Esselamu aleyke ya Resulallah sana selam olsun ey Allah'ın elçisi şeklinde selamlayan sesler duyduğu etrafına dönüp bakınca kimseyi göremediği için merak içerisinde kaldığı, bu seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair ifadeler de yer alır. Buraya kadar anlattığımız, bir kısmı olağanüstü nitelik taşıyanlar hususundan, hareketle bu dönemin vahiy hazırlık süreci olduğunu söylemek belki mümkün. Özetle Peygamber aleyhisselam, yaratılışındaki fıtratı korumuş ve sonra Allah Azze ve Celle tarafından nübüvvet kendisine takdim edildikten sonra da bu onun ahlaka hamidiyesini daha da çok yüceltmiş. Tevazusunu, ilmini, irfanını, ahlakını. Hani bazı seçilmişlikler kişiyi kibre sürükler ya, gurura sürükler ben demeye sürükler ya, Peygamber aleyhisselam nübüvvetten önceki Muhammed, Emin Muhammed, Nübüvvet yani vahiyden sonra peygamber Muhammed olarak ağır tarta yücelmeye ve yükselmeye devam etmiş ve biz bugün işte buna muhtaçız. Erkeğimizle, kadınımızla, gencimizle, yaşlımızla, çocuğumuzla, çoluğumuzla tartışma platformlarını bırakmaya, fikir yarışlarını ve diploma şovlarını bırakmalı ve yaşayan olmaya gayret etmeliyiz. İş yerinde, evimizde, komşuluğumuzda, Bulunduğumuz her platformda ne kadar çok hacca ve umreye gittiğin değil, ne kadar hac ve umrenin füyüze atınca, ihlasınca, irfanınca hareket ettiğin insanlar katında namz olmalı. Beş vakit namazını camide kılman çok önemli. Ama aynı zamanda o namazın yerleştirdiği ahlak ile temiz bir yürüyüş, temiz bir suret ve siret ile yürüyüş yapmamız da önemli. Dilimizde dakikalarca gıybetin kötülüğünü anlatıp arkasına namaz kıldığımız hocanın "Selamü aleyküm ve rahmetullah demesiyle gıybetine başlıyorsak bunda bir sıkıntı var demektir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünden bahsedip yaşatmış olduğumuz bırakın siteyi, binayı, karşı dairemizde olandan bile bir haber olabiliyorsak büyük sıkıntılar içerisindeyiz demektir. Kur'an'ın anlattığı, peygamberin örnekliğini gerçekleştirdiği, Ehl-i Beyti'nin, Hatice'sinin, Fatıma'sının örnek olduğu bir kız, bir nesil, hedeflemeyi terk edip magazin programlarının, kısa yoldan şöhret olanların ve aslında mutlu olmadığı halde, Instagram'dan, Facebook'tan birkaç paylaşımıyla mutlu bir hayat izlenimi veren, sözde kimyasal madde, boya ve benzeri ürünleriyle güzelleştiğini ve güzelleştirildiğini, iddia eden estetik zedelerin örnekliğini hayatına alanlar, almakta olanlar olmamalıyız. Cihadın, savaşın, harbin, ya olacağız ya öleceğiz, baba sözlerinin sloganik temsilcisi olup, sosyal medya hesaplarımızın duvarlarında, Eşin sıra paylaşmaya başlamaktan önce nefsimizle, kötü ahlakımızla, gururumuzla, kibirimizle, cehlimizle, nefsani arzularımızla, şeytani hislerimizle savaşmayı hedefleyebilecek durumda olmalıyız. Ona buna sen şirke girdin, sen küfre düştün deyip, da bütün arzlık taslayıp ona buna küfür isnat edeceğimize, kendi imanımızı parlatmanın ve doğruya çevirmenin hesabını götürmeniz. Bu zaman, eleştirinin yapıcı olması gerektiği, yesripleri medine kılmak için musab gibi davranmanın gerektiği, muaz bin cebel gibi uslubu kullanmanın gerektiği dönemler, peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı hamidiyesini doğru algılamamız gereken dönemler. Böyle yaparsak, yaşadığımız dönemde, Ev ve Hazrec'in ensar olması gibi, Mekkeli ile Medine'linin muhacir ve ensar olup, İslam ümmetini oluşturmalarındaki netlik gibi, İran'ın Mecusi ailesindeki Sasani'li Selman bin İslam'ın, Selman bizdendir, Ehli Beyt'tendir hitabına mazhar olacak birlikteliği yakalayabilmesi için, bu birkaç kelime, Etrafında özetlemeye çalıştığım hakikat çerçevesinde olmamız lazım. Küfür mücadele edecek, İman da mücadele edecek, Hep etti, Adem peygamberden itibaren, Kıyamet sabahına kadar. Dikleşmeyeceğiz, Dik duracağız, Sözlerimizle yaralamayacağız, iyileştireceğiz. Hayatımız en büyük tebliğimiz olacak, Sloganik tavırlarımız ve davranışlarımızdan öte, Yaşantımızla hocalığımız, Hacılığımız, insanların gönüllerine akacak. Öylece toplumu ıslah etmeye çalışacağız. Eline kaldırıp da helaklerine beddua etmesini beklediğimiz Resulullah Aleyhisselam halitleri Medine'ye kendi ayaklarıyla gelip tıpış tıpış tövbe edecek ve sonra Seyfullah olacak bir dönüşme taşıyacak hakikati tercih etmemiz lazım. Muhte'deki Corçlar'ın İslam'ın safındaki mücahid olarak şehadet ermedeni, Amr bin Cenuh, Cemuhların, Muhayrıkların, Uhud'un eteklerinde, küfrü terk edip imanı tercih etmelerini sağlayacak bir imani duruşu, tercih etmemiz, icabese etse gerektir. Bugün sen-ben kavgasına düştüğümüz, istihat farklılıklarıyla birbirimizi tekfir etmekten lezzet aldığımız, koltuk ve makam sevdasıyla, Kardeşimizi, evladımızı tanımadığımız dönemlerde Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud gibi sıf ve cemellerden kaçmak değildir bu. Sıf ve cemeller yaşamayasın diye dik durmaktır bu. Dik durmak için Muhammed Aleyhisselam'ın elini tutmaya daim hazır olalım kardeşlerim. Muhakkak siz ölesinizdir. Beni başlayın. Çok özür diliyorum. Affediniz. Siz muhakkak öylesinizdir. Sözümüzü düzeltiyorum. Söylemlerin, sloganların, ılık suların, tatlı iklimlerin, locaların hatibi olan nefsim için Muhammed Aleyhisselam'ın elinden tutup musab olmaya, muaz olmaya, hedefini işaretine tabi olan Mehmet olmaya, Selahaddin olmaya, Ertuğrul olmaya, Abdülhamit olmaya, Tarık bin Ziyadı olmaya, sağımızda solumuzda adam aramadan, işte benim adam deyip meydana atılmaya, Allah'a namaz ederek, söz vererek yürümeye gayret edelim sevgili kardeşlerim. Böylece Allah'ın dilediği kadar ulaşır, takdir ettiği kadar oluruz. Allah'a emanet olunuz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm çalışmalara adlansensoyonata.com web sitemden ve sosyal ağlardan ulaşabilirsiniz. Allah nefs mekkesinden gönül medyinesini hicret edebilmeye, nefsinin egosunu tatmin etmek için tartışmayı cihat sanmaktan vazgeçip, nefsinin ihtiraslarını, vahyin hakikatini kurban etmeyenlere, vahyin hakikatine Şeyhavani ve şiddet yüklü İsmail'in kurban edip Allah'ın dostu İbrahim olabilenlere dönüşmemizi ikram eylesin. Böyle olabilenlere selam olsun. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm.